Assalamu ve rahmetullah barikat. Şimdi Peygamber el-selam İsmail e, Hüsnan yazdığı gibi herduan İslam fıtratı üzerine doğar buyuruyor. Buradaki İslam fıtratı Arap suresi 172-173. ayetlerinde e, ezelde ruhlardan alınan söz üzerine e, insanların Rabblerini tanıyacak kabiliyette e, yaratılmaları. E, eğer kişi bu Selim fıtratı yani doğduğu İslam fıtratını e, sonradan oluşan etkenlerle annesinin, babasının etrafının e, sebep olduğu etkilerle bozmazsa e, bu Selim fıtrat üzerine devam eder. E, böyle bir kimse e, fıtratta Rabb'e kulluktan mesuldür. Yani buradaki her doğan çocuk Müslüman olarak doğar değil, İslam fıtratı üzere doğar. İslam fıtratı üzere doğar. İslam fıtratı derken temiz fıtratın, selim fıtratın, mesela selim fıtrat sahibi hiç kimse yalanı meşru görmez. Uygun bir şey olarak görmez. Haksızlığı meşru bir şey olarak görmez. Aynı şekilde bu şekilde selim fıtrata sahip bir insan, Rabbinin varlığını bulacak kabiliyettedir e, ve Rabbini bulur. Bu sebeple e, insanlık tarihinde Rabbi inkar eden olmamıştır. Ateistler bile, materyalistler bile e, o kudrete, Rabbin kudretine başka isimler takmışlardır ama Rabbin varlığını inkar etmemişlerdir. E, bu Peygamberin tebliği veyahut vahyin kendisine ulaşmadığı insanlar için e, cari olan bir durum. Onlar için geçerli olan bir durum. Vahiyle ile birlikte e, diğer bazı şeylerden, e, diğer bazı emirlerden Allah Azze ve Celle'yi sıfatlarıyla tanımaktan mesul olur e, böyle bir kul. E, ve vahiy e, bir takım mucizelerle gelir ki e, birinci derecede... Aklıyla muhatap olan o fıtrat e, aklını aciz bırakan bu vahiy karşısında teslim olmak zorunda kalır. Zaten peygamberler e, bir takım mucizelerle muhataplarını aciz bırakmışlardır ve getirdikleri davetin, e, getirdikleri davete muhataplarına iman etmek e, durumunda bırakmışlardır. E, ondan sonra bu vahiy ile birlikte mesela e, sorunun Başında namaz örneği verildi. Peygamber aleyhissalatu vesselam namazın terkinin şirk olduğunu beyan etmiştir. Bu konuda buna delalet eden ayetler de var. Mesela Rum suresinin 31. ayetinde namazı kılın, müşriklerden olmayın. Tevbe suresi 5 ve 11. ayetlerinde şayet onlar iman ederler, namazı kılar ve zekat verirlerse kardeşlerinizdir, onlar serbest bırakın gibi ayetlerden ve buna benzer birçok ayette namazın dindeki yeri belirtilmiştir. Namazın hükmüyle ilgili meseleye gelince mesela dinde küfür olarak veya şirk olarak tanımlanan pek çok husus zikredilmiştir. Bunlar arasında kimisi büyük şirk veya büyük küfür dediğimiz insanı dinden çıkaran, milletin dışına çıkaran, İslam milletin dışına çıkaran e, fiiller vardır. Bir de e, küçük şirk olarak tanımlanan e, insanı e, dinden çıkarmasa da tevhide zarar veren yavaş yavaş gelelim inşallah. Tevhide zarar veren e, bir takım hususlar vardır. Bunlar da ancak Peygamber Reyesi ve Sam'ın beyanlarıyla anlarız. Mesela e, İçki içen, içki içtiği esnada mümin değildir. Zina eden, zina ettiği sırada mümin değildir. Hırsızlık eden, hırsızlık ettiği sırada mümin değildir. Gibi bir takım hadisler var doğmuştur. Bunun yanı sıra diğer bazı hadislerde de içki içse de, hırsızlık yapsa da, zina etse de, la ilahe illallah diyenin cennete gireceği zikredilir. Biz buradan, burada kastedilen imanın nef sıfatının yani bu amelleri işleyen kimseden imanın nef kendisini dinden çıkarmadığını anlarız. Zaten e, bunlarla ilgili hadlere, cezalara baktığımız zaman mesela zina edene mürte haddi uygulanmaz. E, Evli ise rejim haddi. E, bekarsa yüz sopa ve sürgün gibi e, irtidat haddinin altında bir takım cezalar uygulanır. Eee Namaza gelince namaz konusunda namazı terk etmenin küçük şirk veya küçük küfür olduğunu ifade eden, e, yani buna delalet eden bir nas olmadığında namazın terkenin kişiyi dinden çıkaran bir fiil olduğunu e, anlarız. Fakat e, belki siz odadayken veya odaya girmeden önce e, başlayan bir Konuşma vardı. Cehalet mazeret midir, değil midir gibi. Cehaleti umumen mazeret olduğunu söyleriz, buna inanırız, umumen. Ama her konuda, her meselede değil deriz. Mesela Allah'ın şiarlarıyla dalga geçen bir kimse, Allah'a iman eden birisi, Allah'ın emri olduğunu bildiği bir şeyi tahkir ederse, hakaret ederse bu kimse için e, cehalet söz konusu olmaz. E, mesela Kur'an-ı Kerim'i e, hakaret ifade edecek şekilde atan, üzerine basan, helaya atan bunun gibi fiilleri yapan kimse ben aslında Müslümanım dese de, bu fiili kalbinde o kitaba karşı Allah'ın kitabına karşı imansızlığını gösteren bir fiil sergilemiştir. Ama e, ancak tebliğin kendisine ulaşmasından sonra bilinebilecek bazı şeyler vardır. İşte cehalet bu gibi mevzularda mazerettir. Mesela az önce Gazi abi Adi bin Hatem Etta'i örneğini verdi. Adib bin Hatem Etta'i Arap idi. Arap Hristiyanlarından idi. Bu La İlahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhidini söyleyerek Müslüman olmuştu. Aradan Kısa bir süre geçtikten sonra boynunda e, haç bulunduğu halde Peygamber Aleyhisselatü karşısına çıkıyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona Ey Adi! Boynundan şu putu çıkar at! E, diyor ve ardından Tevbe Suresinin 31. ayetini okuyor. E, devam eden kısmı bir yana e, burada delil getirdiğim susuz e, Adi bin Hatem'in Arap olmasına rağmen La İlahe illallah sözünü bahsediyor telaffuz etmiş olmasına rağmen, yani söylediği sözün ne manaya geldiğini bilmesine rağmen, boynunda put taşımanın işte bu La ilahe İllallah sözüne zıt olduğunu, ona aykırı olduğunu bilmeden, işlediğinden dolayı tekfir edilmemiştir. Onun küfrüne hükmedilmemiştir. Aksi takdirde, şayet buna hükmedilmiş olsaydı, La ilahe illallah dedikten sonra, İslam'a girdikten sonra, küfür fiilini işlediğinden dinden çıkmış olurdu e, e, ve onun, irtidadına hükmen öldürülmesi gerekirdi. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, onun kührüne hükmetmiyor. Yine e, Ömer Radiyallahu Anh'ın Peygamber Aleyhisselatü vefatı sırasında bir e, sözü vardır. E, şimdi bazıları diyorlar ki işte günümüzde Kur'an-ı Kerim e, ortada Peygamber Aleyhisselatü hadisleri ortada herkes araştırsın dinini öğrensin. Niye cehalet mazeret olsun ki diyorlar. Bakın İlmin hakim olduğu ortamda bile bugün e, cehalet hakimdir toplumda, e, dinini öğrenenler arasında bile cehalet hakimdir. İlmin hakim olduğu sahabelerin bulunduğu bir ortamda Ömer radıyallahu an, kim Muhammed öldü derse onun kellesini uçururum diyor. Ta ki Evv bekir radıyallahu an ona e, senden önce kimseyi ölümsüz kılmadık. Ayetini okuyarak Allah'ın kitabından bir ayet okuyarak onu ikaz ediyor ve Ömer radıyallahu an yaptığından pişman olarak hatasını anlıyor. Burada bakın Ömer radıyallahu anın ortada olan ilme Kur'ana muhalif bir tavrı var. Fakat hiç kimse tutup da Ömer radıyallahu an haşa o sözüyle dinden çıktığını söyleyemez. Buna benzer bir örnek yine. Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Kudame bin Mazun'un e, içki içmesi sebebiyle şikayet edilmesi e, kıssası vardır. Bu kıssada e, Kudame bin Mazun e, kendisine neden içki içtiği sorulduğu zaman e, cevaben diyor ki Allah azze ve celle Maide suresinin 93. ayetinde e, iyi piştiklerinizden dolayı size bir vebal yoktur. E, ayetini okuyor ve e, Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için bunun bir zararı olmadığını iddia ediyor. Yani adeta e, iman edenin iş geçmesinin cevazına dair e, bir tevilde bulunuyor. Ömer radıyallahu anh, işte ilmin hakim olduğu o ortamda henüz e, fitnelerin çıkmadığı cehaletin yaygınlaşmadığı o ortamda Kudame bin Ma'uzun'a Hüccet ikamesinde bulunuyor e, ve ona e, ona irtidat cezası vermiyor. Sadece içki haddi uyguluyor. Ayetin devamını oku ancak sakınırsalar müstesna diyerek e, ayetin e, doğru anlamını kendisine bildiriyor. Hüccet ikame ediyor ve sadece e, içki haddi uyguluyor. Yani sahabede e, bunun örnekleri çok. E, günümüzde... Kur'an meallerine muhatap olan insanlara bakın. Ee, mesela Allah'ın kitabını e, okuyorum diyerek meali alıyor eline. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına bakın. Ben sadece bu meseleyi prensip olarak örnek veriyorum. Yani e, cehaletin e, ne derece insana mazeret olabileceğine dair. E, Allah'ın kitabında mesela Allah'ın elinin zikredildiği yerde Mütercimler genelde e, kudret veya nimet lafzını kullanarak tercüme ediyorlar. E, ve bu meali okuyan insan, Allah Azze ve Celle'nin kendi kelamında kudret kelimesini zikrettiğini, el sıfatından e, hiç bahsetmediğini zanneder. İstiva kelimesini, Allah Azze ve Celle'nin istiva sıfatını okuduğu zaman istila olarak, işte gökleri kuşatmak olarak, semayı kuşatmak olarak e, yorumlandığını görüyor. Bu şekilde tercüme edildiğini görüyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatından tamamen habersiz bir şekilde e, öğreniyor Kur'an'ı. Yani e, ilim ortada olmasına rağmen Kur'an ve sünnet ortada olmasına rağmen bizler farklı bir dil ile e, tercümesine muhatap olduğumuzdan dolayı bu gibi e, mazeretlerimiz olabilir toplum olarak. E, bu sadece prensipte bir örnekti. Yani e, insan dini öğrenmek istemesine rağmen, Allah'ın kitabını, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini araştırmasına rağmen bu gibi hatalara düşebilir. E, i̇şte bu gibi durumlarda mazerettir. E, odada sesim geliyor mu? Epeydir e, yazı akmadı. O yüzden Düştüm mü acaba? Ee, sesim geliyor mu? Hadi ben, ben düştüm. Peki. Sorsalar